Şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. salatu ala la Meryem suresi bu geçen derste 6 mı demişiz? Normalde bu 6 değil mi? tab ben sayıları hatırlayamıyorum. İnternete hepsi atılmadığı için de bilemiyorum. 6. dersimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın umumiyetle müminlere rahmet, şefkat ve merhametini anlamaya çalışıyoruz. Meryem suresinde şunu anlamaya çalışıyoruz. Ya da anlamaya değil, şunu hissetmeye çalışmalıyız. Meryem Suresi, Kur'an'ın tamamı için bu geçerlidir ama özellikle Meryem Suresi için matematikte çarpım tablosu ezberler gibi bilgilenme kastıyla okuyacağınız, öğreneceğiniz, ezberleyeceğiniz, çalışacağınız bir sure değildir. Ben şu an görüyorum, kardeşler hararetli bir şekilde Meryem Suresi'ne çalışıyorlar, not alıyorlar notlarını paylaşıyorlar, notlarını bize gönderiyorlar, ben bunları görüyorum ben tüm bu kardeşlere şunu nasihat ederim, Meryem suresine yaklaşımınız bilgilenmek için değil, hissetmek için olsun yani Allah subhane ve teala merhamet sahibidir, bu bilgi başkadır bunu bütün iliklerine kadar hissetmek başkadır Meryem suresinden faydalanmayı istiyorsanız bunu hissetmeye çalışın Allah subhane ve teala'nın kullarının ne kadar çok sevdiği Allah subhanehu ve teala'nın kullarına ne kadar çok şefkat ve merhamet ettiği, kullarını devamlı gözettiği, onlarla olan ilişkisinde büyük bir hikmete mebni ilişki içerisinde olduğu, mesela Meryem aleyhisselamın kıssasında gördük değil mi? Korkmasın diye, o genç kız korkmasın diye tertemiz bir erkek suretinde gönderiyor ve o erkek yani Cebrail aleyhisselam söze onun korkusunu yok edecek şekilde başlıyor. Bu bir Allah'ın hikmetidir ve Meryem'e mahrahmet ''Kâle ene rasul Rabbiktür. diyor. Ben senin rasulünden gelen bir elçiyim. Korkma, sıkıntı yok. Hemen korkuyu alıyor. Bu bir kul. 17 yaşında, 16 yaşında, 15 yaşında bilemiyoruz. Bir genç kıza alemlerin Rabbinin ne kadar merhametli davrandığının işaretidir. Bir tarafta alemlerin Rabbi var, gökyüzünün sahibi var, yeryüzünün sahibi var. Bir tarafta koskoca bir evren var, bir tarafta ağaçlar, denizler, balıklar, hayvanlar, dünya sayılamayacak kadar nesne canlı hayvan bitki var. İçlerinden bir tane Meryem var, 14-15 yaşında kız çocuğu. Allah subhane teala ona bile davranırken o kadar merhametli, o kadar şefkatli, o kadar sıcak davranıyor ki hani bir dönem internette çok meşhurdu gerçekten Allahu Ekber diyeceksiniz diyordu Allah büyüktür diyeceksiniz dünyayı gösteriyor sonra bütün evrenleri gösteriyor dünya küçücük kalıyor dünyanın bulunduğu galaksiyi gösteriyor diğer galaksilerin içerisinde dünyanın bulunduğu galaksileri gösteriyor yani evrenin içerisinde dünya bile küçücük bir noktayken hatta dünyanın içinde bulunduğu binlerce veya yüzlerce gezegenden oluşan o galaksi bile evrenin içerisinde küçücük bir noktayken o küçücük noktanın içinde çok küçük bir nokta olan Meryem'e bile Allah subhane ve teala rahmet, merhamet ve şevkatini öyle güzel vermiş ki ve gerçekten şunu demeniz lazım benim Rabbim Rahman ve Rahim'dir her zaman diyoruz ya Bismillahirrahmanirrahim her işe böyle başlıyoruz benim Rabbim Rahman'dır benim Rabbim merhamet sahibidir işte Meryem suresini bitirdiğiniz zaman bu itikat kalbinize girdi, bu itikat kalpte oluştuysa artık Meryem suresi bizim için tamamlanmış. Biz ondan gerekli fazileti, gerekli bilgiyi, gerekli öğütü almışız demektir. Bundan dolayı bu dersi dinlerken ben şunu söylüyorum. Devamlı, sessiz bir şekilde Zekeriya'nın yaptığı gibi اِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَا اَنْ Zekeriya'nın yaptığı gibi kısık bir sesle her gün ama her gün mutlaka Meryem suresini bir kere okuyun. 6-7 sayfa zaten en fazla 10 dakikanızı, Kur'an okumanızı zayıfsa 15-20 dakikanızı alır. Sabah namazından sonra bunu yapabilirseniz çok iyi olur. Gece yatmadan önce bir kere yapabilirseniz çok iyi olur. Sesinizi çok yükseltmeden tamamen kısmadan Meryem suresini çalışırken günde bir kere okuyun. Arapçasını tabii Türkçe'sini kastetmiyorum, Arapçasını. Meryem suresi kalbinizi öyle işleyecektir ki, öyle işleyecektir ki en ufak bir sıkıntıyla baş başa kaldığınız zaman bu sıkıntı kimden geldi? Rabbimden geldi değil mi? Ve benim Rabbim merhamet sahibi. E demek ki bana merhamet etmek için bu sıkıntıyı verdi. Bu sıkıntı da bana rahmet var bitti. Niye dertleniyorum? Niye kederleniyorum? bakın Meryem Aleyhisselam'ın başına öyle bir sıkıntı geliyor ki genç bir kız iffet abidesi bir kız tenhada yakışıklı bir erkekle baş başa kaldığında dahi ona en ufak bir şey ima etmiyor hemen ben senden Allah'a sığınırım diyor bu kadar iffetli bir kızı hamile kalıyor bu durumda bile Allah subhanahu ki la sellem üzülme la tehzen, üzülme üzülme Ey Meryem üzülme burada senin hüzne kapılacağın bir durum yok. Bu zikru rahmeti ki abduhu zekeriya. Zekeriya olan rahmet gibi bu da sana rahmet. O halde arkadaşlar darlık gelebilir başımıza. Hemen düşüneceğiz. Ben Rabbimin dostuyum. Dost, dosta ihanet etmez. Dost, dosta kötülük etmez. Dost, dostu yalnız bırakmaz. Dost, dosta sıkıntı vermez. Hiç biriniz dostunuza bile bile sıkıntı verdiğiniz oldu mu? Hiç sizin kendi dostunuza dert verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, problem... Yani bir dostunuz var adama problem açıyorsunuz. Bir dostunuz var arabasına gidecek gidip tekerrini patlatıyor musunuz? Bir dostunuz var ev tutacak ondan gizliyor musunuz bu evi tutmasın yok dost dostta hiçbir zaman sorun oluşturmaz bizim dünyada dünyevi gözle gördüğümüz sorun Allah'tan geliyor değil mi o da bizim dostumuz ve o Allah rahman ve rahim olan bir Allah o halde bu dert gibi gördüğümüz problem bizim için bir rahmettir diyerek elhamdülillah rabbil alemin diyerek Allah'a hamd ederek bol bol bol bol şükredeceksiniz Arkadaşlar, geçmiş Allah'ın dostlarının hayatına bir bakın. Nuh Aleyhisselam evl evladıyla imtihan edildi. Nuh Aleyhisselam kavmiyle imtihan edildi. Lut Aleyhisselam eşiyle imtihan edildi. İbrahim Aleyhisselam babasıyla imtihan edildi. Oğluyla imtihan edildi. Ailesiyle imtihan edildi. Ateşe atılmakla imtihan edildi. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve selle'min imtihan edilmediği hiçbir şey neredeyse kalmadı. Ve gördük ki bu Allah dostları imtihanlar karşısında hiçbir zaman ama hiçbir zaman Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna dair itikattan hiç hali kalmadılar. Allah'ın halili, Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam ne demişti Cebrail Aleyhisselam'a? Cebrail Aleyhisselam, ey İbrahim ateşe atacaklar seni, ellerini bağladılar, ayaklarını bağladılar, seni ateşe atacaklar dedikleri zaman "Ben bir şey istiyor musun benden?" dediği zaman Cebrail Aleyhisselam İbrahim dedi ki "Senden mi bir şey isteyeceğim? Hiçbir şey istemiyorum ben senden. Benim Rahman Rabbim var, Rahman olan. Benim Rahim olan bir Rabbim var. Ben ne isteyeceksem ondan isterim. O benim ateşin içine düşmemi ve orada cayır cayır yanmamı istiyorsa bu da onun Rahman ve Rahim olmasından dolayı bana merhametidir." Rahman ve Rahim benim şu an cezaevinde olmamı ve ömrümün sonuna kadar orada geçirmemi nasip ediyorsa, bunu diliyorsa, bu onun bana rahmetidir. Rahman ve Rahim benim maddi olarak çok zor durumda kalmamı, aç kalmamı, açıkta kalmamı diliyorsa, belki verdiği zaman o bana fitne olacaktır, bilmiyorum ki. O da bana rahmettir. Rahman ve Rahim beni zengin kıldıysa o da rahmettir. Rahman ve Rahim beni eşimden ayrı kıldıysa o da rahmettir. Rahman ve Rahim beni çocuklarımdan ayrı kıldıysa o da rahmettir. Bunun dışındaki bir düşünce Allah'a karşı en basit ifadesiyle büyük bir sayıksızlıktır. Bir dostunuz, dostunuz, dostluğuna güvendiğiniz birisi bir adım attı, onun adımı size biraz zararlı gibi geldi şunu mu dersiniz dostum bana ihanet etti dostum bana kötülük yapıyor bunu mu dersiniz hayır dostumun vardır bir bildiği dersiniz değil mi dostum vardır bir bildiği mutlaka bizim hayrımızı istiyordur bazen mesela aramızda oluyor şunu şöyle yapayım gidin yapın diyorum siz gidin yapın hayrını sonra görürsünüz takılmayın diyorum size değil mi ve siz şunu mu diyorsunuz hoca bize kötülük yapıyor hayır Böyle düşünmeniz en ufak tabirle bana karşı bir edepsizliktir. Bizim aramızdaki hukuk buyken ki ben Rahman değilim, Rahim değilim. Bizlerin hiçbirisi ne Errahman rahman ne de Er-Rahim. Bizler sadece ama sadece Allah'ın rahmetinden denizdeki küçücük bir damla kadarız. Bizim rahmetimiz öyle değil mi? Allah Subhanehu ve Teala'nın Rahman ve Rahim olması... Bizim katımız, bizim yanımızdan kıyaslanamayacak kadar büyük. O halde arkadaşlar, Meryem suresinde bitirdiğimizde biz şöyle bir itikatlı olacağız. Başımıza ne sıkıntı gelirse gelsin, inna lillahi ve inna ilhirajiyoon. Bu bir hüzün ifadesi gibi karşılanır bizim burada. Birisi öldüm, inna lillahi. Hayır, inna lillahi. Biz Allah içiniz, Allah'a aitiz. O bizim üzerimizde istediğini diler. Ölmemi istiyorsa ölmemi diler. Kör olmamı istiyorsa kör olmamı diler. Sakat kalmamı istiyorsa sakat kalmamı diler. Zindan diliyorsa benim hakkımda zindanı diler. Çünkü ben ona aitim. Ben onun içinim, ona aitim. Onun mülkündeyim. Ve inna ile ihraciun. Sonuçta da ona döneceğiz. Ve o bizim hakkımızda dilediğine sabrettiğimiz zaman, bize verdiği rahmetinden dolayı ona şükrettiğimiz zaman, o mutlaka ama mutlaka bu şükrün gereği olarak bize cennette hazineler hazırlamış altlarından ırmaklar akan nehirler hazırlamıştır cezaevinde müebbet hapis kardeşlere mektup yazardı ne kadar güzel bir şey derdim ya küçücük bir hayatı satıyorsunuz karşılığında cennet alıyorsunuz daha ne istiyorsunuz Allah'tan af ve isteriz Allah'tan esaret istemeyiz Allah'tan hastalık istemeyiz Allah'tan sevdiklerimizden, çocuklarımızdan, annemizden, babamızdan bir ayrılık, bir firak istemeyiz. Ama bu başımıza gelirse, bunun da Rahman ve Rahim'den geldiğini bilir, ona göre hareket eder, ona göre adım atar. Bir taraftan sabreder, bir taraftan da rahmete karşı şükreder ve cennetleri umarız diyoruz. Evet. Meryem Aleyhisselam bir köşeye çekilmiş, ibadet ediyordu. Ee, Allah Subhanahu Teala ona bir beşer olarak meleği gönderdi. Melek ona kale inne ma ana rasul rabbik. Ben Rabbinin elçisiyim dedi. Le zekiya seni tertemiz bir çocuk ile Rabbin müjdeliyor. Rabbin sana tertemiz pak tertemiz bir çocuk hibe edecek, bağışlayacak. Verecek değil. Burada nasıl demişler? Mesela ya, yani diyoruz ya mealler sıkıntılıdır, manaya yansıtmıyor. Rabbin sana temiz bir oğlan vermek için, temiz bir oğlan vermek. İfade yansıtmıyor. Tertemiz bir çocuk hibe ediyor, bahşediyor, lütfediyor, hediye ediyor, hediye. Vermek değil yani. Vermek borç alabilir şu. Hibe ediyor sana. Bu senin için bir rahmet bak. Evet. Böyle demişti geçen haftaki dersimizde. Kalet dedi ki enne yekunu li Benim nasıl çocuğum olabilir ki? Aynı şekilde Zekeriya aleyhisselam da böyle demişti değil mi? Benim nasıl çocuğum olabilir? Çünkü bu insanlar kim olursa olsun... Bizler hangi mertebede olursak olalım mutlaka ama mutlaka insan olmamızdan dolayı fıtri olarak insani değerli olarak bunu değerlendiriyoruz. Ve lem yemsesni beşer. Bana bir beşer dokunmadı. Yani ben evlenmedim, evli değilim demektir bu. Ve ولم ekubagiyen fuhuş da yani bir kadının çocuğu olabilir. Sancak iki yolla olur. Ya evlenir kocasından olur ya da fuhuş yapar beraber oldu kimsenin olur. Başka bir şekilde çocuğun olması mümkün değil. Kale <gülüyor> kezalik. Dedi ki bu kolaydır. Allah'a kolaydır. Kale rabbuke hu aleyyehiyye. Rabbuke hu Bu Rabbine çok kolaydır. Ve linecaalehu ayetel linnâs. Biz bunu insanlar için bir ayet kıldık. وَرَحْمَةً مِنَّا Ve bizden de bir rahmet olacak. Ve kan اَمْرًا مَقْدِيَّا Bu kat'i bir nedir? Hükmedilmiş konudur. Geçen hafta zannedersem şeyi anlatmıştım değil mi? İsa Aleyhisselam'ın varlığı Allah'ın Allah Subhanehu ve Teala'nın varlığının ve birliğinin en büyük delilidir demiş miydim? Hatırlıyor musunuz? Anlatmıştım zannedersem. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın Babasız bir şekilde Meryem'den olduğu Müslümanların Yahudiler ve Hristiyanlar ittifakı ile sabittir ki Müslüman Yahudi Hristiyan dediğiniz zaman dünyanın yüzde Hiç kimsenin inkar edemeyeceği tarihi bir gerçekliktir bu. Eğer birileri bizimle din hakkında konuşacaksa Muhammed kötü bir adam. Niye şöyle şöyle yaptı diyorsa ha demek ki sen tarihe iman ediyorsun. O zaman gel tarihi biraz başa alalım. Sen tarihe inanıyorsan. İsa'dan başlayalım tarihe, oradan gelelim diyebilirsiniz. Evet. Biz bunu insanlar için bir delil kıldık. Burası önemli. Burası önemli. İsa aleyhisselam bütün insanlar için bir delildir. Bu bizim için de bir delildir. İnsanlara Allah'ın dinini anlatırken özellikle mülhid, münkir kafirlere Allah'ın dinini anlatırken İsa aleyhisselam delili ile onlara ne yapabilirsiniz? Delil getirebilirsiniz. Çünkü Allah subhane ve teala ayet ellinnaz İnsanlara bir delil olsun diye Allah'ın gücü, Allah'ın kuvveti, Allah'ın kudretinin boyutları konusunda İsa Allah'ın en güçlü delilidir. İsa diye birisi yoktur derse birisi karşımızda o zaman her şeyi inkar, varlığını bile inkar dersin kişinin. Yani kişinin kendi varlığını bile ne yaparsın inkar dersin. Mesela annesi öldüyse, o kişinin annesi öldüyse onun annesini kendisinin bu kişinin annesi olduğunu ispat etmesi mümkün değildir. Tarihi inkar eden bir kimse Annesi yaşıyorsa annesi gelir, bu benim oğlum diyebilir. Annesi öldüyse, tarihi inkar eden bir kimse annesini ispat edemez. Hiçbir şekilde. İnsanların şahitliği dersen, işte tarih de insanların şahitliğiyle buraya gelmiştir. Ama onlar yalan söylemiş olabilir, senin de şahitliğin, senin de lehinde olan şahitlik yalan olabilir. Eğer ihtimaller üzerine gideceksek, burada yalan olabilir mi? Ya bunu inkar edeceksin, bunu da inkar edeceksin. Ya bunu kabul ediyorsan bunu da kabul edeceksin. İşte buradaki ayette işaret edilen "Wil-nijayil-hu-ayetillil-nas" <gülüyor> biz onu insanlara bir ayet kıldık ifadesi, onun Allah سبحانه ve تعالى'nin güç ve kuvvetinin ne üstün güç ve kuvvetinin sınırlarını ortaya koyması açısından bir delildir. Ve rahmeten minna bizden de bir rahmet olsun İsa aleyhisselam insanlar irşad etmesi insanlara hakka davet etmesi açısından nedir? Bir rahmet olacaktır. فَحَمَلَتُ فَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًّا Tefsirlerde uzun uzun bilgiler vardır. Meryem Aleyhisselam'ın nasıl hamile kaldığına dair başka ayetlerde biz ona üfledik, ruhumuzdan üfledik diyor. Müfessirler uzun uzun İsraili kaynaklardan getirdiği rivayetlerle işte yakasının, gömleğinin yakasından içeriye Cebrail Aleyhisselam üfledi. Bu üfleme rahmide kadar ulaştı, o şekilde hamile kaldı diye. Bunlara gerek yoktur. Müfessirler kendi dönemlerinde, kendi konumlarına, kendi şartlarına uygulayarak bunların üzerinde en baba müfessirler dahi uzun uzun zikretmiş. İsrail'i hiçbir rivayet almayacağım tefsirime diyen alimler bile uzun uzun zikretmiş. Hiç ummayacağınız bir kimileri de bunların üzerinde durmaya gerek yok. Allah teala bunları beyan etmedi. Allah Subhane ve teala beyan etmediyse... Allah'ın beyanının dışında bir beyan ihtiyacımız yoktur. Reyip burayı kapatmışlar. <gülüyor> dert anında sıkıntı anında ne demiştik geçen hafta? Ee, dert anında sıkıntı anında uzaklaşmak insanlardan uzaklaşmak senin dergin, derdini ne yapar? Kalbini teskin eder. Zeki Meryem Aleyhisselam hamile kaldı değil mi? Evet bunun Allah'tan olduğunu biliyor. Bizzat Cebrail Aleyhisselam'la görüştü. Bizzat Cebrail Aleyhisselam'la görüştü. Cebrail Aleyhisselam ben Allah'ın elçisiyim dedi. Allah senin hamile kalman vakan emran maktı ya kesin kararlaştırılmış bir iş. Allah tarafından kararlaştırılmış bir iş dedi. Zekeriya Aleyhisselam artık bunu insanlara nasıl anlatacak? İnsanların karşısına nasıl çıkacak? İnsanlara ne söyleyecek? فَحَمَلَتُوا فَا Hamile kaldıktan sonra فَنْتَبَذَتْ bihi مَكَانٍ قَسِيَا Uzak bir yere sığındı. Dert ve sıkıntı anında diyor ulema insanlardan. Yani derdiniz varsa tek başınıza kalın. Bir köşeye çekilin. Allah'la baş başa kalın. O inşallah güzel olur. Arkadaşlar dertli birini gördüğünüzde de üstüne üstüne gitmeyin siz de. Neyin var? Ne yapıyorsun? Niye duruyorsun? Gel hadi şu içimize karışın. Adamın derdi var tek başına. Allah'la baş başa kalmak istiyor. Ya adam yapması gerekeni yapıyor. Biz de ona yardımcı olalım diye. Ya gel tek başına kalma. Neyin var? Akşam geliyoruz. Tamam Adamın sesi iyi gelmiyor. Ya, ya bırak yalnız kalsın biraz. Evet. فَاَجَاءَهَا الْمَخَادُ اِلٰى جِزْعِ النَّخْلَةِ Hamilelik onu bir hurma kütüğünün kenarına götürdü. فَاَجَائَهَا <gülüyor> Câ'enin ifal babı. Bunun üzerinde de ulema çok çok çok durmuşlar. مَحَات <gülüyor> Yani hayız sancısı veya hamilelik sancısı onu bir hurma kütüğüne doğru sürükledi. Çok farklı rivayetler var kardeşler burada. Kimi ulema demiş ki Mevsimden kıştı. Kış mevsiminde şey olmaz, hurma büyümez demişler. Veya Allah mucizesini Meryem'e göstermek için kup kuru bir hurmanın yanına sığınmasını diledi. Kimisi demiş ki Meryem orada kervanlar geçiyordu. Şey olsaydı, hurmalı ağaç olsa oraya sığınsa bir kervan gelip onu rahatsız edebilir. Hiç kimsenin kendisini rahatsız etmeyeceği bir hurma kütüğüne sığındı diyorlar. Keşke ben bundan önce ölseydim. Keşke ben bundan önce ölseydim. Yani bundan önce ölseydim insanlar beni kötü anmayacaktı. Ben bir geleneğin temsilcisiyim. İmram ailesindenim. Benim ailem hep güzel anılmıştır. ''Benim babalarım hep iyi anılmıştır. Benim soyum hep güzel anılmıştır. Ancak benden sonra insanlar artık benim soyumu, temsil ettiğim o geleneği, temsil ettiğim o davayı, temsil ettiğim o yolu kötü anacaklar. Bu ailenin bir sülalenin bir kızı vardı. Bu kız işte iffetsizdi.'' diyecekler. Belki bundan dolayı Meryem aleyhisselam böyle bir şey demiş olabilir. Kötü anılmak endişesinden dolayı, belki başka başka sebeplerden dolayı diyebilir. Ancak bu oldukça insani bir duygu, oldukça fıtri bir duygudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim e, oğlu İbrahim vefat ettiğinde, yani Allah'ın hükmüne teslim olduk, kadere teslim olduk ama, işte göz gördü, gönül hüzün çekiyor, senin firakından dolayı çok hüzünlüyüz. Ey İbrahim demiştir. Bunlar hep insani duygulardır. Bunlar da en ufak bir şey yoktur. Arkadaşlar Merem Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili geçen hafta söylemeyi unuttum ve şimdi aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam hani ve ayetel linnas İsa bizden insanlara bir delildir diyordu ya. İsa Aleyhisselam mülhit kafirlere delil olduğu gibi İsa Aleyhisselam'ın varlığı ve hayatı, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hayatı Asli kâfirlere, inkarcı kâfirlere karşı, onların aleyhinde bizim lehimizde bir delil olduğu gibi, dini zihinle, akılla anlamaya çalışan, akılla anlamaya çalıştığı için hiç akletmez etmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, hiç tefekkür etmez misiniz? beh -hey ahmak herif, Allah subhanahu ve teala onun vahiyini aklına uydur demiyor. Senin akıl etmekten anladığın şudur, Allah'ın vahyini 21. yüzyıl Türkiye'sinde senin zihnine uydurabilmektir. Vahiy 21. yüzyılın Türkiye'sinde senin zihnine, senin algına hitap ediyorsa o vahiy doğrudur. Ama hitap etmiyorsa sen o vahiy ne yapmak zorundasın? Takla attırmak zorundasın. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha küçücük bir çocukken göğüsü yarılmıştır. Sen kininden, öfkenden, nefretinden peygambere cerrahi ameliyat diye bunu ne kadar inkar edersen et, bu böyle olmuştur. Bu senin küçük beynine yatmıyor diye, bu senin küçücük aklına sığmıyor diye biz var olan bir gerçeği mi inkar edeceğiz? İşte İsa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasına bakın. Bunlar öyle sorun yaşamışlardır ki burada. Mesela Muhammed Esed, mealini açtı? Sibövey Muhammed Esed'in bu ayetlere verdiği manayı duysa mezarında ters dönerdi. Sibövey Arap dilinin kurucusudur. Yani Nahiv ilminin, Sarf ilminin kurucusudur. Yani şimdi ayetler şunu gösteriyor. Meryem babası hamile kaldı. Bitti. Bu bir mucize. Bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri var. Hadislerden gelir onları inkar ediyorsun. Bunlar akla yatmıyor diyorsun. Şimdi gel buraya akla uydur. Beşikteyken konuştu, ölüleri diriltti. Sizin evinizde ne var ben hepsine haber ederim dedi. Hastaları da dedi değil mi İsa Aleyhisselam? Bunlar Kur'an'da var. Ya bunlar olduğu gibi kabul edeceksin. Bunları kabul ettiğin zaman karşına hadisler geliyor. Resulallah Meryem Aleyhisselam'ın babasız ha, İsa Aleyhisselam'ın babasız bir şekilde doğması mı daha büyük mucizedir? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir kuyu su bulmak için toprağı kazdığında oradan çok büyük bir su kaynağının çıkması mı daha büyük? Bu daha büyük mucize. Ölüleri diriltmekten daha büyük bir mucize mi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şakkul kamer işte yok ay, ay yarılmadı, yarıldı, ay da yarıldı. Ağaçlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru koşarak geldiler, selamda durdular. Ahzap gününde pişirilen küçücük bir yemek koskoca orduya da yetti. Bedir'de melekler geldi ellerine kılıçları aldı. Bizzat savaştı. Siz bunu kabul etseniz de etmeseniz de burnunuz yere sürtülse de bunlar böyle oldu. Bunlara kabul etmiyorsunuz? Kur'an da inkar edin. Ölüleri diriltti ya ölüleri. Ben ölüleri diriltirim diyor. Açın bu e, modernistlerin bu ayetlerle ilgili yorumlarına bakın. Alim olmanıza gerek yok yani cidden hocam adam öyle deliller getirmiş ki işte bir tanesi çıktı dedi ya Meryem çift cinsiyetliydi kendi kendine hamile kaldı tamam doğru Meryem'den sonra çift cinsiyetli olup kendi kendine hamile kalan bir tane var mı bunu diyen koskoca profesör koskoca ilim adamı diye insanların bir de şöyle gözünün içine baka baka anlatıyor insanların gözüne bak hiç utanmıyor oradan birisi çıkıp da sormuyor ya adam tamam o öyle ispat ettin ayete göre ayette Erkeklik zamiri Meryem'e gittiği için Meryem kadın adamdı diyor. Çift cinsiyetli ya da biyolojik olarak öyleydi. Tamam. Meryem'den başka ikinci bir kişi var mı? Yoksa o da bir mucize. Onu da kabul et o zaman. Sadece Meryem çift cinsiyetli yani çift cinsiyetli derken şu bizim anladığımız değil. Biyolojik olarak diyor hem erkeklik üreme yetisine sahip, hem de kadın. İkisi birleşince İsa oldu diyor. Tamam. Bunu da kabul edelim. Meryem'den başka bu hadise hiç kimsenin başına gelmediyse bu da bir mucizedir. Yine mucizeyi kabul etmek zorundasın. Açın bu adamların bunlarla ilgili söylediklerine bakın. Ayetleri böyle dediğim gibi yani Sibövey bu Arapçaya baksa adam mezarına takla atardı. İntihar ederdi ya ben bu Arapçayı keşke hiç hiç uğraşmasaydım derdi. Ha. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Sünnet inkarcılarının getirdiği delillerin hepsini Kur'an inkarcılar Kur'an için getiriyorlar. Hepsi aynı. Sünnet inkarcısı bu akla ve bilime aykırıdır diyor. Sünneti inkar ediyor. Ateist Kur'an inkarcısı da bu akla ve bilime aykırıdır deyip Kur'an'ı inkar ediyor. Evet Kur'an'da bilime de aykırı, akla da aykırı, her şey aykırı. Dünya kadar ayet var. Ama bizim fıtratımıza uygundur. Aklını Rahman'a teslim ettiğin zaman akla hiçbir zaman aykırı gelmeyecek ayetlerdir bunlar sadece aklını kalbini gönlünü bedenini fıtratını Allah'a teslim edememiş insanlara teslim etmiş ben bunu böyle böyle anlatırsam ne olacak insanlar ne diyecek koskoca hocasın etrafında bir sürü insan var bu böyledir dediğin zaman insanlar ne diyecek değil mi Allah'tan değil de insanlardan korkarsan böyle komik ve maskara duruma düşecek yorumlar ortaya getirirsin. Evet. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت منسيا من تحتها من تحتها. Her iki şekilde de okunmuştur ayet. Arkadaşlar bunu böyle söylediğim zaman "Olur mu hocam bizim Kur'an'da böyle yazıyor" demeyin. Kur'an'da yedi tane kıraat vardır. Kur'an'ın ayetleri yedi kıraat üzerine okunabilir. Geçenlerde illa ibadik illa ibadallahil neydi illa ibadeke minhumul muhlasin ayetinde ikisinin aynı manası farklı filan diye kısa bir açıklama yaptım. Ama muhlasin diye de okunmuştur. Muhlasin diye arkadaş bana itiraz etmiş. Bunun okunduğu nerede geçiyor bizim Kur'an'da böyle? Ya senin Kur'an dediğin sadece senindeki mushaf değil. Git mağribe, git bak bakalım bir. Oradaki Mustafa aç Maliki din mi yazıyor? Meliki din mi yazıyor? Bir bak bakalım. En ufak bir tefsir aç Kurtubi'nin tefsirini aç her ayette Asım bunu böyle okumuştur, Ebu Amr bunu böyle okumuştur, şu şöyle bunu böyle okumuştur, i̇bn Kesir böyle okumuştur diye söyler. Bu kıraat farklılıklarını ben söylemiyorum. Arkadaşlar birini dinlerken eğer o konu sizin boyunuzun aşıyorsa, anlatılan konu sizin boyunuzu aşıyorsa kabul etmeyin tamam. Redd ve itiraz da etmeyin boyunu aşıyor çünkü. Yani diyorum ki bu ayet bu şekilde okunmuştur diyorum. İtiraz geliyor bana tamam. Nasıl öyle okunmuştur hocam? Bizim Mustafa da işte böyle diyor. Bir tanesi WhatsApp'tan ayet kocaman yazmış, resmini atmış. Ayetin resmini attı. bu böyle inkar mı ediyorsun diye. Yani Boyunuzu aşan bir mesele de bilmiyor musunuz? Kabul etme tamam. Bir şey olmaz. Ama bilmiyorsan inkar da etme. Hem bu Allah katında sorumluluktur, hem de böyle bir acayip keşme keşme bir hal. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. ha min tahtiha. Altından altından birisi ha min tahtiha. Onun altından alt tarafından birisi ona nida etti. فَنَادَاهَا مَنْ تَحْدَهَا Altında olan ona nida etti. Aşağı yukarı mana aynı. Kimisi İsa Aleyhisselam demiş ama tercih edilen görüşe göre kimdir? Ee, Cebrail Aleyhisselam ona nida etti. اَلَّا tahzeni Hüzünlenme dedi. Allah'ın rahmeti Meryem Aleyhisselam'a bir kere daha indi. En zor gününde, en sıkıntılı gününde Allah geldi Meryem Aleyhisselam'a elçisi vasıtasıyla dedi ki ''Hüzünlenme.'' Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani bir dostun mesela bir sıkıntılı anındasın. Bir dostun geliyor yanına yaklaşıyor elini tutuyor. Üzülme kardeş diyor. Ne kadar güzel olur değil mi bu? Merem Aleyhisselam Allah geliyor. Allah geliyor hüzünlenme diyor. Cebrail Aleyhisselam da olsa bir görüşe göre. Yerden bir ses de olsa bir görüşe göre. İsa Aleyhisselam da olsa bir görüşe göre. Hiç fark etmez. Sonuçta burada asıl olan Allah'tır. İsa Aleyhisselam'a da illa tahzini dedirten Allah, yerden o sesi de gönderen Allah, Cebrail'e de onu vahyeden Allah'tır. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Allah Subhanahu taala geliyor sana, hüzünlenme diyor. La illallah. Burayı siz anlayın inşallah. Kad ceale rabbike tahtike Yani burası anlatılabilecek bir yerde yani burası Allah'ın Meryem'e gelip üzülme, hüzünlenme demesi ne benim anlatabileceğim ne de bir başkasının kelimelere dökülebilecek birisi, bir şey değil. Burası sadece kalben hissedeceğiniz birisi. İnşallah Rabbim bizi kendisiyle bu kadar yakın dost olsun. Sıkıntılarımızda bize Cebrail'ini göndersin, meleklerini göndersin. Bize de hüzünlenme desin. Gacca'ale Rabbuki tahteki seriyya Rabbin Altından akan bir urma su arkı yaptı. Bak bir rivayete göre orası kuru bir nehirdi. Yani o kanal çok kuruydu. Allah subhanehu ve teala Meryem aleyhisselama mucizelerini gösteriyor. Bak kuru bir nehir birdenbire canlandı. Buradan su akmaya başladı. Yani sen hüzünlenme bunlar oldukça doğal şeyler. وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّحْلَ ''Hurmanın dalını kendine doğru silkele, tusâgit aleyki ruta benceniyyâ'' Üzerinde de taptaze hurmalar düşsün. İşte yine bir rivayete göre o hurma ağacı kuru bir hurma ağacıydı. Büyük bir kütüktü. Allah Teala ve teâlâ aleyhisselama yine rahmetini, yine şefkatini gösterdi daha doğrusu mucizelerini gösteriyor ve diyor ki yani bak kuru hurma dalı da hurma vermeye başladı kuru hurma dalı da hurma vermeye başladı <Gülüyor> rivayete göre mevsim kış idi doğu tarafına çekilmesinin sebebi de bu idi kış olduğu için daha sıcak tarafa çekildi Hurma yetişmezdi ve ağaç kuru idi. Allah bu mevsimde kuru hurma ağacından taze dolgun hurmalar yetiştirmeye kadirdir. Bu şekilde Meryem Allah'ın mucizelerini görsün. Buna gücü yeten Rabbin erkeksiz bir şekilde bir kadının da hamile kalmasına gücü yeter. Ve Allah subhanahu wa ta'ala Meryem aleyhisselamı teskin ediyor. Rebi bin Hüseyin diyor ki bana göre nifas halindeki bir kadının en kıymetliyecek taze hurmadır diyor. Evet. Vaktimiz geliyor ama birkaç bir şeye daha değinmemiz gerekiyor. Şu ayeti de anlatayım inşallah. Fakuliy wa shabi wa ayna ye iç gözün aydın olsun. Fı imma tariyne min el beşre eğer bir beşer görürsen. Fakuliy oradaki inni nazar tu'l Rahmanı ben Rahman'a oruç adadım. Ben bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de diyor. Birkaç tane hadise söyleyelim. Meryem Aleyhisselam'ın Allah'ın üzerine olan rahmeti yani bu hadise tamamen Allah'ın gözetimi altında gerçekleşiyor. Allah'la dost olursanız başınızda hayatınızın tamamı Allah'ın gözetimi altında gerçekleşecektir. Siz yeter ki Allah'la olan dostluğunuzu güçlü tutun. Allah'la olan dostunuzu güçlü tutarsanız hayatınızın tamamı Allah'ın gözetimi altında geçecektir. Birçok sıkıntı gelecektir başınıza ama Allah en sıkıntılı anlarda sizi teskin edecektir. En sıkıntılı anlarda size tertemiz yiyecekler, tertemiz içecekler verecektir. Ve en sıkıntılı anlarda ne yapacağınızı dahi size vahyedecektir. Hurma ağacını silkele diyor. Bak Allah subhane ve teala Meryem aleyhisselamın hayatına o kadar müdahil olmuş ki Allahu Teala Meryem Aleyhisselam'la yani e, hurma dolu bir ağaç, e, dalları hurmayla dolu bir ağaç. Canım hurma istiyorsa silkelerim düşer değil mi bunu? Bu kadar Allahu Teala Meryem Aleyhisselam'ın hayatına müdahil oluyor. Çünkü o Meryem Allah'ın dostu. O Allah'a dostluk yapmış. Allah da ona dostluğunu gösteriyor. Buradan anlayacağınız birinci husus budur arkadaşlar. Yani o hadise tamamen Allah'ın gözetimi altında gerçekleşiyor. İkinci husus. Ülema demiş ki daha önce Meryem Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetimindeyken Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetimindeyken Aleykümselam kardeşim hoş geldiniz. Meryem Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetimindeyken Allah Subhanahu ve teala ona vasıtasız rızık veriyordu. Hatta Zekeriya Aleyhisselam dedi, e, ''Bu nereden ey Meryem?'' ''Huve min indillah'' dedi Allah katından. Hatta bir rivayete göre Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın Meryem'e olan mucizelerini orada görünce çıktı hemen dua etti, o da çocuk istedi. Ama şimdi vasıtalı bir şekilde ona rızık verildi. Ne yaptı? Silkele. Yani gökten yağma hurmalar değil mi? Hurmiye ulaşabilmesi için ne yapması lazımdı? Silkelemesi lazımdı. Ulema tefsirlere bakın çok müthiş bir şekilde rivayet, yorumlar yapmış. Mesela demiş ki Zekeriya aleyhisselamın kefaleti altındayken sadece Allah'la beraberdi kalbinde Allah sevgisinden başka hiçbir sevgi yoktu. Bundan dolayı Allah onu hesapsız rızıklandırıyor, vasıtasız rızıklandırıyordu. Ama şimdi karnında evladı var, evladına yönelik bir sevgisi var. Bundan dolayı artık vasıtasız değil, vasıtalı bir şekilde e, hurma, a, hurmayı ne yapması lazım? Yiyeceği alması lazım şeklinde. Çok farklı neler vardır, rivayetler vardır. Evet, tabi burada İslam alimleri şunu da söylemişler. Bu hastalara ve sebeplere sarılmak nedir? Caizdir. Hatta İmam Kurtubi. İmam Kurtubi arkadaşlar tefsirinde, demek ki onun döneminde de bu sofilerden varmış tasavvufçular diyoruz ya. Onun döneminde de var demek ki tefsirinde her yerde bir onlara çatar. Ve onlara çattığı zaman akılsız der, ahmak der. Yani öyle ağır ifadeler kullanır ki onlar hakkında. Kendini bilmezler der, sarhoşlar der. Mesela Kef suresinde asab ı Kehf'ten bahsederken fakalu اِذْقَامُوا izgamu fakalu Kıyama kalktılar. İşte bu bazı ahmak kimselerin delil olarak getirip raks etmesi, ayakta raks etmesiyle alakalı değildir filan der. Burada da iyi çatmış şeye. Sofilere yani Allah için yani rızık kazanabilmek için ves ves vesilelere de vasıla sarılmak olabilir demiş burada uzun uzun durumu. Şimdi arkadaşlar, fekuli veşrabi ye ey Meryem. ve qari ayna. Gözün aydın olsun. Mutlu ol. Hiç dert etme. Allah Subhanahu ve Teala sana hurmalarını verdi, nehir akıttı, tertemiz bir evlat verdi. Şimdi fe in ma tera inne minel beşra hadd. Eğer Allah'ın gözetiminde ilerliyorsan Kendin tercihte bulunmayacağız. Arkadaşlar ben bu ayeti şuna çok benzetiyorum. Şu duruma çok benzetiyorum. İslami hareket, İslami dava da Allah'ın gözetimi altında olan bir davadır. Bakın, tarihe bakın. Hocam nereden nereye geldin diyeceksiniz. Belki bağlantıyı kurmakta güçlük çekeceksiniz ama gerçekten çok güçlü bir bağlantı var. Nuh Aleyhisselam'ın hareketine bakın. Gemiyi ne zaman yapacağını Allah Subhanahu ve Teala vahyediyorlar. O kavimden kurtulma yolunu Allah subhanehu ve teala gösteriyor. Nuh aleyhisselam bir plan kurmuyor. Ben şöyle şöyle bir plan yapıp bu kavimden kurtulayım demiyor. 950 sene mücadele ediyor. Biraz vaktinizi alacağım arkadaşlar. Burası önemli çünkü. 950 sene mücadele ediyor. Bu mücadelesi esnasında o kavimden ne zaman kurtulacak, mücadele ne kadar sürecek, hiç kendisinin bir müdahalesi yok. Mücadele tamamen Allah'ın gözetimi altında oluyor. Akli olarak herhangi bir şeye yeltenmiyor. Kurtuluşun nasıl gerçekleşeceği, gemiyle gerçekleşecek. Allah vahiy ediyor. Gemi yap diyor ya, böyle bir vahiy olur mu de, diyebilirsiniz. Allah peygambere vahiy etti. Gemi yap. Salih Aleyhisselam'a bakın. Salih Aleyhisselam davet ediyor. Salih Aleyhisselam'la kavminin ayrılığının süresine, zamanına, vaktine Allah karar veriyor. Bunun nasıl olacağına Allah karar veriyor. Şekline Allah karar veriyor ve deve gönderiyor. Nuh Aleyhisselam'ın hadisesine bakın. Davette bulunuyor. Kavmine ne kadar davet davet kav, kavmine yönelik daveti ne kadar sürecek? ne kadar sürecek ve kavmiyle ayrılışın ne zaman ve nasıl gerçekleşecek yani İslami hareket bütünüyle Allah'ın gözetimi altında olan bir harekettir Allah'ın gözetimi altında olan bir harekette kullara söz hakkı yoktur ey Meryem sen de Allah'ın gözetimi altında hamile kaldın hamilelik dönemini Allah'ın gözetimi altında geçirdin hamilelik döneminde ne yiyeceğini ne içeceğini Allah karar verdi onları senin için Allah var etti Bundan sonra da sen kendi tercihlerine göre değil Allah'ın gözetimi altında, Allah'ın vahinine göre hareket edeceksin. Fa imma tarayinne min el beşre herhangi bir beşer cinsi görürsen haden <gülüyor> nekra Kim olursa olsun büyük küçük yaşlı genç kadın erkek herhangi beşerden herhangi birini görecek olursan ne yapayım diye düşünme. Ben ne yaparsam benim maslahatım olur. Hangi adımı atarsam menfaatim böyledir. Hangi adımı atarsam İslami hareket güçlenir. Hangi adımı atarsam kendimi temizleyebilirim. Bunlar sana kalmış bir şey değil ey Meryem. Bütün davetçilerin bu hususu çok iyi idrak etmesi lazım. Vaktimiz uzuyor. Önümüzdeki ders buradan tekrar başlayacağım. Burası oldukça önemli bir nokta. Fe in ma tarayine minel beşra Ben oruç adadım Allah'a. Fe lenukelleme'l yevm insiya. Hiç kimseyle konuşmayacağım. Sakın ama sakın bu fitneden kurtulmak için, bu beladan kurtulmak için, bu sorunu çözmek için akli bazı çıkarımlarda bulunmaya çalışma ey Meryem. Ey İslam davetçiler, davetiniz esnasında ki sizin davetiniz Allah'ın gözetimi altındadır. Öyle de demiyor mu? Bizim gözetimimiz altında gemiyi yap, Allah'ın devesi, nakatullah diyor. Madem ki bu dava Allah'ın gözetimi altında, hiç aklınıza yer yok. Maslahatımız neyi gerektirir? Bu sizin düşüneceğiniz bir şey değil. Buradan Meryem'in maslahatı Meryem'in maslahatı kendisini savunmayı mı gerektirir, susmayı mı gerektirir? Elbette savunmayı gerektirir. Genç bir kız hamil olarak kavmin karşısına çıkmışın. İnsanlar seni görüyor. Ne yapacaksın? Bizim toplumda olduğu gibi sustuğun zaman suçlu olmasaydı susmazdı. Kendisini savunurdu. Bir iki kelime ederdi. Bunu diyenler Meryem Aleyhisselam'a ne derler bilmiyoruz. Buradan başlayacağız inşallah. Vaktimiz zaraldı. Ve <gülüyor> rabbil alamin.